Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Herkese günaydın. Günaydın. Evet. Bugün Kılıçdaroğlu'nun Talebi üzerine yapılan görüşmeyi birazcık değerlendirelim diyorduk değil mi? Evet. Bu Kürt evet. meselesiyle ilgili olarak Başbakan'la randevu alıp görüştüler. iki saat kadar da sürdüğü belirtildi. Yeni de bir açıklama daha yapmış. TRT 1'de bir programa katılarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ee, bu sorun çözülür. insanlar ölmezse isterse benim başkanlığıma mal olsun demiş. Evet bunun üzerinde biraz konuşmaya başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi bu sorun e, dün geçen haftanın sorunu değil ki zaten Cumhuriyet tarihinin sorunu ve kanlı savaşla 30 yıldır devam ediyor 1980'dir, 28 yıldır da oldu. E, dolayısıyla e, kaç partiler tarihe gömüldü? bu 28 yılda e, karşı liderşim yok. Dolayısıyla e, bu konuda e, samimiyet göstergesi ararken, bu tür laflar e, güzel. yani Ama e, bu sorun zaten 30 yıldır e, Türkiye'deki e, parlamento içinde bulunan ve dışında bulunan siyasi partilerin e, temel meselesi halinde. Dolayısıyla e, yani ben bu işe e, yaklaşırken CHP'nin hamlesini önemsemekle beraber ihtiyatlı da yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Ama tek önemli gerçekten CHP Genel Başkanı'nın iki şey söylüyor. Dün o şeyde de söylemiş galiba. Birincisi bu parlamentonun işi meselesi. Nihayet ve nihayet bu meselenin siyasi olduğunu ve siyasetçinin elinden çıkması gerektiğini ve parlamentonun başak e, fonksiyon icra etmesi gerektiğini e, 30 yılda e, kavranabildi. Ama bu da önemli. E, abartmadan meseleye yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. E, bu hamleleri. Çünkü gerçekten e, ne bölgede yaşayan insanların ne işte e, Türkiye'de e, bu konuda sorumluluk dünyanın kişilerin, grupların inisiyatiflerin böyle ikide bir e, Sonuç anlamayan, e, iflas eden, açılım, paket, e, laflarında tahammül kalmadı. Yani dolayısıyla böyle e, işte, nereler, neler yaşadık ki AK Parti son 10 yılın e, ilk yıllarında bu konuda önemli adımlar attı. İşte habur meselesini yaşadık yani. E, Cumhurbaşkanının yakında çok güzel şeyler olacak. Gazira Oğuz'la görüşmelerini. Şimdi dolayısıyla böyle... Tasarımı e, yapılmayan e, adımların, e, açılımların ve sonunda bir mesafe kat Gerçekten bu bölge insanının e, ve Türkiye'nin e, psikolojisini insanların e, bozuyor Dolayısıyla yani bu açılım ve paket laflarının likide olmasına, bunların enflasyonuna yol açıyor Dolayısıyla tahammül kalmadı Yani atılacaksa adımlar atılır Yoksa böyle biri biri arkasına e, zikzaklar çizen e, yaklaşımlar içerisinde olmak e, tek e, doğru olması gerekir diye düşünüyorum. Bir tek şeyi e, Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey söylüyor. Bölge duygusal kopuş yaşıyor diyor. Nihayet onu da kavramış olması çok önemli tabii. Birincisi parlamentonun bu işi çözeceğini kavramış olmasının CHP açısından bir de bölge insanının koptuğu. Zaten bölge insanı çok uzunca sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi ile kopmuştu. En başarısız olduğu bölge başında geliyor. Neden CHP? Küçük sorunun çözümünde sorunda yok. Bölgede de olmadı çok uzunca bir süredir. Yani üstelik 89, 93 2000 raporları var farkının. Ama... Bunlara rağmen Kürt sorunun yakışında adı ve adımı e, olmayan bir parti. Bu konuda son yıllarda bak, olabildiğince e, ulusalcı, e, Milliyetçi Türk Milliyetçisi çizgisi izlemiş, e, bu sorunun varlığı konusunda e, ve bu sorunun çözümü hususunda e, fazla bir adımı olmayan uzak bir pozisyonda dersimde analar ağladı meselesinden tutun da bu kadar demokratikleşme, yetere kadar e, o zaman zinciri gözümüzün önüne getirelim. Yani Aslı'yla bölge seçmenin de bir ilişkisi var. Onu da yitirmeyle karşı karşıya olduğu bir ortamda. E, Cumhuriyet Tak Partisi böyle bir adım atıyor. E, aslında CHP lideri Temmuz ayında e, bir kongresi var. Parti meclisinin falan seçileceği kongre. Bundan öncekiler tüzüklerle ilgili kongrelerdi. Ee, bir takım farklılıklar, adımlar atmak istiyor. Yani e, üstelik bu adımlar daha önce AK Parti'nin e, alanında olan yani e, AK Parti'nin inisiyatif geliştirdiği sonra boşalttığı alanlarda var olmak istiyor. Mesela geçen haftalarda şöyle bir olay yaşandı. Bu sanıyorum yanında gözümden kaçan bir şey. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, iki grup başkan vekili Akif ve Muharrem İnce bu işte Türkçe dışındaki diler, diğer dillerde de seçim kampanyası yapılmasını öngören bir teklifti. Ee, bu teklife diğer e, başkan e, vekilleri imza atmadılar Emine Üzer Tarhan falan. Aslında e, yani bu tür atakları var ama tabi ee, hali hazırda Kürtçe konuşulabiliyor. Konuşma sorunu önemli ölçüde CHP bunun da çok farkında değil anladığım kadarıyla. Ee, bunun gibi yani AK Parti'nin başlangıçta var olup sonra son dönemde boşalttığı alanlarda var olmak istiyor. Ee, yani işte ABD ilerleme raporlarını e ele alıyor. O konuda e bir takım e ataklar yapıyor. E ama tabii asıl mesele ee, gerçekten bu konuda e, bu, bu durum CHP'nin gerçek pozisyonu mu? Gerçekten CHP bu konuda değişti mi? E, ne kadar samimi e, ve gerçekçi? Yani bu sorunda gerçekten var mı? Varmış o, e, gibi bir halde mi? Bunu sorgulamak lazım. Tabii ki yani bu e, e, gelen adımı e, önemsemekle beraber e, büyük bir abartı içerisinde girmemek lazım çünkü genelde böyle bir e, beklenti e, var. Bu beklentilerin e, suya düşmesi karşılığında da gerçekten bu kopuş, bu psikolojik dengesizlik, hat safhaya gelmiştir Yani şunu farkında olmaları önemli. Gerçekten bölge de CFE esamesi okul okunmuyor. Bu anlamda bölgeyle bir iletişim kurmak istiyor e, ve dolayısıyla. E, kendisinin de deyimiyle duygusal olarak bölge kopuyor. Şimdi aslında buraya, burada e, neyin üzerine geldi böyle bir şey? E, Uludere meselesi var. Altı aydır e, sorunların cezalandırılması. E, Uludere konusu e, Kürt e, sorununda önemli milatlardan biri oldu. Evet. Son dönemin yani Uludere meselesiyle Kürt sorunu özdeşleşti. Şimdi bu Ulu Dere en son hamlesi bölgede. Siz Uludere konusunda pozisyonu AK partinin, lider partisinin yani, e, hesabını vermediği, bir özür bile bile getirmediği başbakanın benimle de, Ulu Dere'deki olay salt kaçakçılık olayı değildir. Bu kaçakçılığın başlangıcında terör örgütünün beslenmesi var. Yani Uludere'de bombalananlar kaçakçıdır ve bunlar PKK'ya hizmet etmektedir ve bombalamak doğrudur diyor AK Parti Genel Başkanı. Potansiyel suçludur diyor. Dolayısıyla öyle bir durumda ki bir Uludere'ye gidemeyen bir AK Parti Genel Başkanı var. Üstelik yani adam rotosunu öyle değiştirmiş ki Hakkari AK Parti Kongresi'ni İçişleri Bakanı'nın tek kentinde olarak gönderiliyor. Yani burada Kürt ürünün, e, Uludere meselesi halledilmeler. Uludere ilişkin hamle yapılmadan burada masaya oturmak e, gerçeğini e, anlamak lazım. E, Uludere'ye devkat edilenleri e, suçlayan bir başbakan bir iktidar var. Geçenlerde e, AK Parti Merkezi Yürütme Kurulu'nda AK Parti kurulcusu, gazeteci e, bir e, kadın yazar Arşe Dönürler e, başbakanın şey sormuş. Bizden İçişleri Bakanı'nın görüşünü mü yoksa Genel Başkanımız Hüseyin Çelik'in görüşünü mü takip edeceğiz? Yani bu kadar Başbakan da bir parti programımızı takip edeceğiz. İstidar Partisi içerisinde bile e, önemli dalgalanmalara yansıyan bir Uludere gerçeğiyle karşı karşıyayız. Uludere gerçeği ve Başbakan Uludere'de katledilenleri potansiyel suçlu olarak görüyor Ve orada bir kez bile geriye dönür. bu konuda e, sorumluları ortaya çıkartmıyor. Çıkartılamıyor şu ana kadar. Artı e, buradaki köylülüğü e, suçluyor. Ve şunu görmek lazım. AK Parti e, yalnız kaldığı için Kürt meselesinde nasıl e, değişikliği yapmadı. Tek nedeni bu değil. AK Parti e, yani Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefet Partisi de destek vermedi diye Kürt meselesinin çözümünde geri kalmadı. Teknelerinde bu değildir. AK Parti kendi bir değişikliği, stratejik bir değişiklik yaptı ve Başbakan öyle diyor ki, Başbakan, ee, yani Cumhurbaşkanı seçilmek için Kürt ee, oyundan daha çok Türkiye'deki değişik partiler içerisinde alan ulusalcı, milliyetçi oylara ihtiyacı var ve bu anlamda Kürt bölgesiyle Türklerle arasında mesafe koyuyor diye bir yorumlamak mümkün. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Partisi'nin bu adımını atarken bir kere zaten diyor ki işte bir içerik vermiyoruz. İçeriği doldur Ama bir yol haritası veriyoruz. Ama bu yol haritasında işte MHP mutlaka olmalı. Bu zaten gerçekten. Bu MHP'yi nasıl ikna edecek o belli değil. MHP'yi katlıyam ben bu işte yokum o olmaksa devam eden bir olmaz mutlaka şimdi e, neden olmalı o da e, tam anlaşılamıyor ben diyor Kılıçdaroğlu müeffiyi anlayışlı takılıyorum diyor şimdi anlayışlı karşılık ne demek neyse yani neyse bir şart olarak e, ortaya kullanıyorsa burada zaten mesafe almak e, çok zor ki 2001 yılını hatırlayalım. Ecevit Hükümeti'nin yani meşhur o idamın da kalkmasını şey yapan anayasa değişikliği yasası mecliste tadile girmişti. Sonra bir hamlede e, meclis dedi ki ben bu nedenle hükümeti yıkmayacağım. Siz hükümet dışı partilerle gelin e, sayıyı tamamlayın ve bu anayasa değişikliği yapıp idamın kalktığı karardır. Ondan sonra şimdi başbakan dönüyor, yemek başlıyor. Sen bunu idam ettim de diyor ki hatırladığım kadarıyla o mecliste bağımsız durumdaydılar. Zület evet. Partisi kapandıktan sonra onların milletvekilleri de bu işe destek vermişti bayağı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu işte bu mutabakat arayacağız. Yani siyasi bir mutabakat çok güzel şeyler dinler ama bunu böyle özrü olmadan meseleyi nasıl başlayacağız? acayip bir yara var. Yani şimdi e, Dersin'den CHP özür dilemiyor. Uludere'den AKP özür dilemiyor. Biz bununla mutabakat yapıp Kürtler'e bak size bir şekil verdim. Şimdi e, Uludere'nin hesabının verilmediği yerde e, parlamenti içinde uzlaşma çabaları e, ve de üstelik de, e, olmadan olmaz demek bu e, yani gerçekten bu Uludere'den sonra Kürt sorunu başka bir evreye girdi. Ee, Çözümü de, açısından... Buyurun. Evet, pardon. Bir de şeyi de e, eklemek lazım. Daha doğrusu şunu sormak istedim. Ee, özellikle bu KCK e, Ona operasyonlarıyla beraber sonunda da son nokta olarak Van'daki Belediye Başkanı Bekir evet. Kaya ve yetkililerin tutuklanmasıyla ilgili Artık yalnız BDP ile de ne anayasa yapımı sürecinde ne de parlamentodaki bu diğer konularda mutabakat arayışlarında gittikçe zorlaşan bir durum da ortaya çıkıyor BDP'nin daha önceki tavrının eleştirisi ne, ne eleştiri yapılırsa yapılsın bu durumda çok ciddi bir Uludere'ye ilaveten bir de böyle bir şey yani sayıları binleri geçen e, ve seçilmiş liderler evet. yani siz altı e, bine yakın karcihalar içeride deniliyor. Yüzlerce yerel yönetici içeride 102 iki içeride içeride seçilmiş milletvekili tutukluyor. Yani Türkiye'nin tablosunda bir Uludere'de de 34 kişiyi e, onlarca sortu yapan bir uçak e, hava kuvvetleri filosu, yani 34 kişiye bomba yağdırıyor yani ve buradaki durumdan e, bombalananlar suçlu Şimdi burada Yine arayışında bulunacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başvamın yüksele dese ki gelin birlikte Uğuray'ı şey yapalım onu da söylüyor işte birlikte birlikte plan da değişecek e, görüşmede ama bunu bir aydınlar kavuşturalım. E, bu konuda bu uzaklaşmış kopuşu bir e, şeye başka bir bile çevirelim. Ondan sonra ve e, karşımıza zaten yani bu işi e, çalışırken Tamam, mutabakat şart da karşı tarafta dumasaya oturman gerekiyor en önemlisi o. Yani bu, bu kokuşu önleyelim bununla başlayalım. Şimdi siz dere gibi bir yaranın içerisindeyken, yara ithaf içindeyken, inanılmaz bir noktadayken gelin beraber içeriyle su yolda doldururuz, bir harita koyalım. E peki bunu kendi partinin içerisinde ne yaptın yani? Şimdi, bak işte bir tane grup başkan dikilim emine Tarhan demişti ben buna imza koymam diğerleri zaten gönümsüz koymuş bir üstüne zaten bu bir bir yasak işi vermeyi diye ki İşliyor şu anda Türkçe topadan da yapabiliyorsun ondan sonra e, konuşabiliyorsun yani meetinglerde şurada burada ondan sonra ve <gülüyor> ben buna katılmıyorum şu anda yani dünkü konuşmayı ben izledim e Kılıçdaroğlu'nun e, Tercütedeki Şükrü Elek daha Kürt hazırlatıyorum diyor. Ya şimdi bu partinin içerisinde öyle unsurlar var ki yani seni vevişlerini e, ağzına tıkadılar olduğunu, oturdun. Bu parti e, Türk Milliyetçisi e, insanlarla doludur ve Kürt sorunu meselesinde MHP çizgisinde çok ciddi bir sezgin tarzı kurulun ibaret değil bu parti. Dolayısıyla kendi MHK'sında, kendi milletvekillerinde e, bile şekillenmemiş bir pozisyon haline gelmemiş durumu e, gündeme getirmesi benim korkum bunlar evet yani bir e, olumsuz bir tutum e, almak istemiyorum ama gerçekten bu meselenin boş laflara, boş adımlara sonuç alınmayan gelişmeler tahammülü kalmadı. Dolayısıyla ee, bu, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın e, bu adımını önemsemek e, mutlaka yapmak ama, önemsemek gerekir. E, desteklemek gerekir. Ama ihtiyaçla yaklaşmak gerekir. E, çünkü e, neredeyse AK Parti bölgeyle vedalaşan bir çizgiye gelmiş. E, Türk meselesinin de çözüm üretilemediği noktada ee, bir de Cumhurbaşkanlığı meselesi de göz önünde bulundurarak arayı açıyor ve e, AK Parti Genel Başkanı e, yani bu konuda Uludere meselesiyle kendini bağlamış oluyor. Şimdi e, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir de şuna, şuna, şuna bakmak lazım. Şimdi yeni bir anayasanın en önemli bölümü zaten şey e, Kürt sorununu çözmek için önemli çözümünde çok önemli ee, adımları biz yeni bir anayasa yaparak, orada bir mutabakat sağlayarak. Bu şey de görülmüyor CHP'nin attığı. içeriği belli olmayan haritada. Yani Kürt sorunuyla yeni anayasa da ilişkilendirilmiyor. Şimdi CHP ne diyor? Eşit vatandaşlık, Anadolu'da eğitim, AB, yerel özellik. Harikanın sınırları neler? Kırmızı için var mı? al yok diyor. Biz bunları koyuyoruz çünkü içerik vermedik çirpemedik yolda ney feli falan dediklerini dedik ki küs sorunu yoktur diyor. Öbürü onu da ne kadar özür dilediğini, onlar suçlu diyor. Şimdi tablo bu. Evet. Ee, dolayısıyla ee, yani fakat yani evet bu konuda insan ikircikli e, olabiliyor. Yani ben e, şahsen naçizane e, siyasetin mekanizma olarak devreye sokulmasını bu Türkiye'nin şüphesiz en önemli meselelerinden biri olan Kürt meselesinde çözüm e, Kürtlerin hakları e, ve eşitlik talebinin çözümü meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde bir e, açılım yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üstelik de yani toplumsal barışı ve uzlaşmayı sağlamak için de kendi liderliğini de kaybetmeye hazırım diye de bir söz etmesi de önemli. Bugün Orhan Miroğlu da onu yazmış Taraf gazetesinde. Fakat tabii bunun nasıl götürülebileceği meselesinde de haklısınız insanın bazı önemli yani, tereddütleri bakın, oluyor. Bakın ben şöyle ömrümüz bu için siyaset çözümünün olmasını belirterek geçti. Ama yani o, o, o bölgede yaşayan insanların e, psikolojisi ve Türkiye'de e, bu meselenin e, geldiği noktada öyle e, bir atımlık açıklıklara falan da olacak iş değil bu. Doğru, yani bu işin e, tahmini kalmadı böyle boş şeylere. Sonra iflas edecek yaklaşımlara Dolayısıyla bir sonraki açılacak açıklılık paketi de uzaklaşıyorsunuz ciddiyetiniz kayboluyor ve gerçekten daha da sorun kangenleşiyor o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir adım atması kongre öncesi bazı fa farklılıklar ortaya koyması gerçekten hoş geliyor mutlu oluyoruz ama bir anayı da şey yapmak gerekiyor bakın Kılıçdaroğlu diyor ki bu işin nasıl şey programda sordular işte bir şehit ailesini ziyarete gittim geçenlerde evet bir, bir süre önce şehit ailesi bunu kanıdur durdurun artık dedi. Bu beni çok etkiledi. Şimdi bu memlekette yani şunu e, yaratabilirseniz mesela evet şehit ailesi ölen Kürt gençleri de var. Bilmiyorum başbakan falan muhanefet partisi hem şehit ailesini hem de daha da ölen Çocuk gencinin ailesini ziyaret ederse başlanabilir bu olay. Çünkü önce barışmak gerekiyor. Barışmak için de konuşmak ve affetmek gerekiyor. Evet bu bu empati kurulmak isteniyorsa bunu yapmak gerekiyor Bu ulaşmak sadece iki büyük partinin %80'lik parlamento çoğunluğu değil. Ama onu bile Çözüyorsan ondan sonra başlayabilirsin. Yoksa e, yerden yani korkarım. E, çok da üzülüyoruz bu durumlarda. E, çünkü sevmiyoruz bu meselede. Kanın durması, osta görüşmeleri yok. Işte, haburu falan. Biz bu programlarda vefatlarla e, bile getirdik. Ama bir yerde barış istemiyorsa, barışın ön şartı e, tarafların konuşması ve affetmesidir. Ve ee, bunun sadece Uludere'den özür bilemeyen Dersin'den özür AKP ile Dersin'den özür dilemeyen CHP'nin e, meseleye başlamaları için bu özürlerle başlamaları lazım. Onun için ben e, ihtiyatlı bir ilimselik e, içerisinde olduğunu belirteyim ve süreyi doldurduk mu acaba? Evet doldurmak üzereyiz. ilave etmek tamam. istediğiniz bir şey var mı? Vallahi en son bunu söylemiş olayım. İhtiyatlı bir ilimselik diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Bey evet, yani bu ben çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaklaşımlarında yani içeride bugün e, yani Türkçe konuşulması istemiyor mesela propaganda esmusuyla eee ona şey vermiyor. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığının tezyiğe gitmesi falan defaten bu seçimlerde parti meclisi işleyecek bu kongrede ondan sonra genel başkan seçimi e, zaten onu garantiye almış durumda delege yapısıyla e, bu, ama yine de bu çekişimi işte ben olarak önemsiyorum çok da önemli Baykal'ın habur konusunda havur ihanettir demişti aslında bu kadarıyla Baykal değil mi öyle bir şey evet. ondan sonra yani bu konuda bir tavrı. ama bu partinin e, e, iki partinin de özrü e, var Evet, yani, yani bu işte Derya Sazan hazırlayıp hazırladı TRT birdeki bu politik açılım programında konuk olarak söylemiş. Orhan Miroğlu da şeyi daha uzun vadeli olarak yeni bir siyaset anlayışıyla ortaya çıktın. Yani daha önce açılım sürecine muhalefet eden Cumhuriyet Halk Partisi 3 yıl sonra toplumun karşısına yeni bir yepyeni bir anlayışla çıkıyor diye söylüyor ve Cumhuriyet Olalım, Halk Partisi'nin görüşüm galebe çağlar e, beklentisi gerçekleşir ama ben her zaman e, yani partimi bırakmakla birlikte ihtiyatlı olmak gerekir inşaniyorum. Evet yani, yani Cumhuriyet da, daha siz e, hazırlatıyorsanız ben dururum hocam burada biraz. Evet. Yani şey diyor bir, bir, bir cümle daha alırsam Cumhuriyet Halk Partisi için bir iç politika malzemesi olmaktan çıktığını da öyle bir tespitte bulunmuş Miroğlu. Ulusal bir mesele haline geliyor Kürt meselesinde Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu yeni siyaset anlayışı demiş. Evet Yani ihtiyatlı imsalliğimizi sürdürelim diyorsunuz. Evet ben onu dinledim. Peki çok teşekkür. İzleyecek miyiz İzleyeceğiz evet. Tabii. Çok teşekkürler Ali Bey. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için